42. İkinci cilt, 81. mektup. Bu mektup, Muhammed murada gönderilmiş olup, nasihat vermekte ve vera ile takvayı övmektedir. Allahü u Teâlâ'ya hamdolsun ve O'nun seçip beğendiği kimselere selam olsun. Kıymetli dostlarımın, dünyanın yaldızlığı, süslü günahlarına aldanmış olmasından korkuyorum. Bunların güzel ve tatlı görünüşlerine, çocuklar gibi kapılacaklarını düşünerek, üzülüyorum. İblis mel'ununun ve insan şeytanlarının, dürtmesiyle, mübahlardan şüphelilere, şüphelilerden haramlara kaymalarından ve sahibine karşı mahçup ve utanacak hale düşeceklerinden, çok sıkılıyorum. Tevbe ve istiğfar devamlı olmak lazımdır. Haramları ve şüpheli şeyleri öldürücü zehir bilmelidir. Nazım Sana söyleyecek sözüm hep şudur: Ki çocuksun ve ev çok süslüdür. Allahü Teala lütfederek, kerem ederek, acıyarak kullarına çok şeyleri mübah etmiş, izin vermiştir. Ruhu hasta, kalbi bozuk olduğu için, mübahlarla doymayıp, bitmez tükenmez mübahları bırakarak, ahkâm-ı hududundan dışarı taşanlar, şüpheli ve haramlara uzananlar, ne kadar bedbaht ve zavallıdır. Ahkâm-ı İslamiyyenin hududunu gözetmek, Buradan dışarı taşmamak lazımdır. Adet üzere alışkanlık ile namaz kılan ve oruç tutan çoktur. Fakat ahkâm-ı İslamiyye'nin hududunu gözeten, haram ve şüphelilere düşmemeye dikkat eden pek azdır. Doğru ve halis ibadet edenleri adet üzere bozuk ibadet edenlerden ayıran fark Allahü Teala'nın emirlerini gözetmektir. Çünkü namaz ve orucun halisi de bozuğu da görünüşte beraberdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Dininizin direği, temeli veradır." Bir hadisi şerifte "Hiçbir şey vera gibi olamaz." buyurdu. İbn Abidin imamlığın şartlarında buyuruyor ki: "Şüphelilerden sakınmaya yani şüphelilerden ittikaya, vera denir. Haramlardan sakınmaya, takva denir. Şüpheli olmak korkusuyla, mübahların çoğunu terk etmeye de, züht denir. Hadika sonunda diyor ki, Zamanımızda vera ve takva sahibi olmak güçleşti. Şimdi, kalbini ve dilini ve azayı haramlardan koruyan, ve insanlara, hayvanlara haksız olarak zulmetmeyen ve ücretsiz olarak bir iş yaptırmayan ve herkesin elindekini onun halal mülkü bilen kimse takva sahibi olur. Bir kimsenin elindeki malın gasp edilmiş, çalınmış, faiz, kumar, rüşvet, zulm, hıyanet ile alınmış haram malın kendisi olduğu bilinmedikçe, mallarını bu yollardan edinmekte olduğu bilinse dahi, elindeki bu malın, onun halal mülkü olduğunu kabul etmek lazımdır. Bunu verince, mülki habis ise de almak caiz olur. Verilenin haram mal olduğu bilinirse, bunu ondan hiçbir suretle almak caiz olmaz. Çeşitli kimselerden aldığı haram malları, birbirleri ile, veya kendi helal malı ile, yahut, kendinde emanet bulunan mallar ile karıştırırsa, ve bunları birbirlerinden kolayca ayıramazsa, bu karışımlar, kendi mülkü olur. Bu karışımlara, mülki habis denir. Haram malları ayırabilirse, kendilerini, sahiplerine veya, bunların varislerine vermesi, ayıramaz ise, tazmin etmesi lazım olur. Tazmin etmek, kendi helal zekat malından onların mislini misline malik değilse gasp ettiği gündeki kıymetini ödemekle olur. Tazmin etmeden evvel habis malı kullanmak caiz olmadığı için tam mülk değildir. Tam mülk olmayan malın zekatı verilmez. Tazminden sonra habis karışımı kullanması mübah olur ve zekatını vermesi lazım olur. Sahibini bildiği halde Tazmin etmeden evvel kullanamaz ve sadaka ve hediye veremez ve zekat nisabına katması lazım olmaz. Sahiplerini, varislerini bilmiyorsa malı haramın ve habis karışımın hepsini sadaka vermesi vacip olur. Sahibi sonra zuhur ederse kendisine tazmin etmesi de lazım olur. Haram malı, bey, hediye, kira, ariyet Borç ödemek ve başka suretlerle bir kimseye verirse, habis malın kendisi olduğunu bilenin bunu alması caiz olmaz. Sadaka olarak verdiği fakir, haram malı kendisine hediye ederse, bunu kendisi de kullanabilir. Sahibi bilinen habis malı da sadaka ve hibe olarak almak caiz olmadığı gibi, bey ve icare gibi yollar ile almak da caiz değildir. Bu yollar ile helal hale dönmez. Eline sahibi bilinen haram mal, mesela para geçen bunu sahibine vermeli, sahibi bilinmiyorsa fakire sadaka vermelidir. Başka yere vermesi günah olur. Bu malı almak fakirlerden başka kimseye caiz olmaz. Yalnız varisin haram mal olduğunu bildiği halde mirası alması caiz olur denildi. Bey ve şirada kolaylık olmak için, İmam-ı Kerhi'nin kavliyle fetva verilmiştir. Şöyle ki, Bir satışta semen, para, gösterilmeden akt yapılıp da, semen olarak haram olduğu bilinen şey verilirse, bu şey karşılığı alınan mebi, helal ve tip olur. Fakat haram olduğu bilinen veya kendinde vedia emanet bulunan şey, semen olarak gösterilerek söz kesilir ve bu semen verilirse, satın alınan mebi, haram olur. Haram semene işaret edip, başka şeyi verirse veya başka semene işaret edip, haram semeni verirse, mebi, haram ve habis olmaz. İbni Abid'in rahmetullahi teâlâ aleyh, gaspı anlatırken diyor ki, gasp, bir kimsenin malını zor ile almak veya kendindeki emanet malı inkar etmektir. Büyük günahtır. Malda değişiklik oldu ise sahibi malı ile kıymetindeki değişikliği veya yalnız kıymetini ister. Gasp ettiği yerde ödemesi lazım olur. Tazminden sonra kullanması caiz ise de satarak ettiği kar yine helal olmaz. Karı sadaka vermesi lazımdır. Muhtelif kimselerden gasp ettiklerini birbirleriyle veya kendi mülküyle karıştırır ve ayrılamazlarsa hepsi kendi habis mülkü olur. Fakat tazmin etmedikçe bu karışımı kullanması helal olmaz. Tazmin etmekle gasp günahından kurtulmaz. Şen Bilali, dürer haşiyesinde diyor ki, zalim, gasb ettiği malları kendi malı ile karıştırırsa kendi mülkü olurlar kendi helal malı sahiplerine ödeyecek miktardan nisap miktarı fazla kalırsa tazminatmadan evvel de karışımın zekatını vermesi lazım olur karışım nisap miktarı ise fakat tazmin edecek ve nisap miktarı artacak kadar kendinin ayrı helal malı yoksa zekatı lazım olmaz Oradaki sevdiklerimiz, her ne kadar tatlı yemeklere, süslü elbiseye düşkün ise de, hakiki lezzet ve fâide, verâ sahiplerinin yediklerinde ve giydiklerindedir. Mısra, makam sahiplerine veren onu, verâ sahiplerine veriyor bunu. Onun ile bunun arasındaki fark çok büyüktür. Çünkü Allahu Teala onu beğenmez bundan ise razıdır. Sonra kıyamette onun hesabı güç bunun ise kolaydır. Ya Rabbi bizlere acı doğru yoldan ayırma.